Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz üzeriler. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. El efendim. Efendim İstanbul'dan Bayram Teper. Efendim Asır Suresinin tefsiri mümkünse ekran'dan dinleyebilir miyiz? A'udhu bi lillahi rahim rabbil ve ve Asr suresini dinleyebilir miyiz? Kardeşlerimiz eğer asr suresini dinlemek öğrenmek istiyorlarsa, özellikle tefsirden bakmaları gerekir. Zaten tefsir sohbetleri internette mevcuttur. Arkadaşlarımız da eğer Asr suresine bakarlarsa orada izah etmişiz Asr suresini. Kısaca ben biraz izah edeyim. Allah Vel Asr innel insane lefi khusr. Asr'a zamana yemin ediyor. Muhatap insan olunca insanın hayatına ömrüne yemin ediyor andolsun ki yani insanın ömrü o kadar kıymetli değerli ki Allah ona yemin ediyor çünkü o o ömrü hayatı yaşarken kazanıyor ya da kaybediyor onun için önemlidir kul için önemlidir insan için önemlidir bütün insanlar hüsrandadır dedi innel insane lefi husr bütün insanlar hüsran içindedir. Kaybediş içindedir. Zarar içindedir. İstisna yapıyor sonra. İlle lezzine amelü. Ancak hüsranda olmayanlar, kaybetmeyenler, kazanacak olanlar şunlardır ki onlar iman ettiler. Allah'a iman ederler. İman edenler. Ve amilü salihat. Salih amel işleyenler, kendini ıslah edenler, nefsini temizleyip tezkiye edenler. Evet, kimdir? Onlar Allah'a ait kerimede öyle buyuruyordu. Kıyamet günü ancak nefsini temizlemiş, tezkiye etmiş, ıslah etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Gerisi gerisi kurtuluşa ermiyor. Gerisi için kurtuluş yok. Nefsini tezkiye etmesi lazım, temizlenmesi lazım. Neden temizlemesi lazım? Köfürden. Şirkten, nifaktan, münafıklıktan, kibirden, gururdan, rüyadan, hasetten temizlemesi gerekir ki iman etmiş olsun. Temizlenmedikçe iman etmek mümkün değil. Evet, i̇man etmekle nefsin tezkesi, temizlenmesi birbirine evet, aynı şekilde bağlıdır, salih amel bağlantılıdır yani. Tabi ki, salih ameli önce kendimize yapmamız gerekir, kendimizi ıslah etmemiz gerekir. Bu yetiyor mu? Bu yetmiyor. Bu amelü salihat. Salih amel işlemek de yetmiyor. Eğer gerçekten iman etmiş ve salih amel işliyorsa, kendini ıslah etmişse, başkalarının ıslahı için de çaba gayret sarf etmesi gerekir ki, o gerçekten öyle olmuş olsun, yoksa öyle zanneder. Zannetmek ayrı şey. İslah olmak başka bir şeydir. İşlediği ameller onu ıslah etmediyse, düzeltmediyse, temizlemediyse bu durumda kabul olmamıştır ameli. Allah ondan o ameli kabul etmemiş demektir. Eğer salih ameli işleyip temizlemediyse o salih amel olamamış çünkü onu ıslah etmemiştir. Ve bil hakki ve tavassav Böyle olanlar aynı zamanda hem Hakk'a davet eder. Kendisi Hak'ta olduğu için Hakk'a davet eder. Hakk'ı tavsiye eder. Hakk'ı vasiyet eder. Hak Allah'ın vahyettiğidir. Allah'ın emrettiğidir. Eğer Allah'ın vahyine davet ediyorsa her konuda Allah böyle buyurmuş onun için böyle yapmak lazım böyle olmak lazım böyle konuşmak lazım, böyle düşünmek lazım diyorsa bu doğruydu. Yapıyor onu. Bir de bunu yaparken sabretmesi gerekir. Tahammül etmesi gerekir. Öyle ki Hak'ka davet edebilsin. Yoksa hemen kızar, küser, beni ilgilendirmez der. Böyle olmaması için onun nasıl bir gönül haline sahip olması lazım? Öyle bir gönül haline sahip olması lazım ki karşısındakine yardım etmiyor. Kendine yardım ediyor. Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah'a kul olduğunu ortaya koyup ispatlanmış oluyor. Bu imanının gereğidir. haka davet eder, buna beraber sabra davet eder. Kendisi haktadır, hakkı yaşıyor, hakka davet eder. Davet ederken sabrı gösterir, bir de sabra da davet eder. Ne sabretmeye davet eder? Allah'ın muamelesine, imtihanına, hayat her anda bir imtihandır. İmtihan karşısında sabra davet eder. Evet, bir de Hakk'a davet ediyor. Hakk'a koşmaya davet ediyor. Yakın olmaya davet ediyor. Rabbini bilmeye, bulmaya davet ediyor. Sevmeye, iman etmeye davet ediyor. Allah her neyi emretmişse ona davet eder. Evet, hakk'a davet. Buna beraber bunu yaparken bir de sabır hali vardır. Aslında o daveti yaparken sözden çok bunu haliyle yapıyor hakı yaşıyor, hakdadır, sabırlıdır. Sabır gösteriyor. Evet. Hayatı, hali, tavrı hakka sabra, sabra aynı zamanda davet olmuş olur. Evet, kısaca böyle anlaşmak lazım. İnşallah yeterli olsun böyle. Evet. Efendim İzmir'den Emine Bedir. Ey selamın sahibi pirimize ve diyar veliye selam olsun. Saf aşk olan pirim bu nasıl sevgidir bu nasıl muhabbettir aklıma koysam aklım almıyor gönlüme koysam o da doymuyor sizin hakikatınızı anlamaya idrakler yetersiz kelimeler kifayetsiz kalıyor hamd olsun sizi çok seviyoruz Allah emanet olun Allah kardeşim razı olsun Kardeşimize selam olsun Allah için sevmek bambaşka bir şeydir Allah'ı sevmek, Allah için sevmek. Kul bir beşer olarak her neyi severse sevsin, nefsi için, kendisi için sever. Ama Allah'ı sevince Allah için sever. Bu imandır. İman bir gönüle indiğinde o Allah'ı sever, Allah için sever. Bu sevgiyi nefsani bir sevgi değildir. Bu sevgi rabani bir sevgidir, ilahi sevgidir, ruha ait bir sevgidir. Allah'ın nefeti yurruha ait bir sevgidir. Dolayısıyla Allah için olan sevgi Allah'a gider. Evet, Onu tatmayan bilmez, anlayamaz onu. Onu kavrayamaz. O ona tuhaf gelir, bu nasıl bir sevgidir diye. Allah imanı, aşkı, muhabbeti bütün müminlere, müslümanlara ihsan etsin, ikram etsin aşkı de, Ruhum sevmesini de anlamayı, tatmayı nasip etsin. Ama kendi kendisiyle beraber olmayanlar, hakikat ile beraber olmayanlar asla bunu tadamaz. Tadabilmesi için mutlaka bir yolculuk yapması gerekir. Bir vuslat yolculuğu, Allah'a vasıl olma yolculuğu yolunda yürümesi gerekir. Allah'a dönüp yola girdiğinde onu tatmaya başlar. Evet. Efendim Bursadan Erdal Polat sohbetlere falan gidiyorum. Açıkçası Mürşid'i arıyorum. Rabbim bana rüyada gösterdiği hocamızı birkaç defa göründü. Kadri Cemaatine gidiyordum, sohbetlerini dinliyordum. Orada birisi, birisi de Allah mutlaka sana gösterir demişti. Ama şu an eminim ki Mürşid'im hocam hocam olduğundan bundan sonra ne yapmam lazım hocam? Evet. Kardeşlerimiz bizimle beraber yürümeyi istediğinde, Allah'a vasıl olmak için, Allah'a yakın olmak için, Allah'a dost olmak için, ebedi hayatını kazarmak için, tek kelimeyle Allah'a kul olmak için, bizimle yürümeyi dilediğinde, buna karar verdiğinde, yapmaları gereken şey bizi dinlemek, bizi izlemek, anlattıklarımızı anlamaya çalışmak gereğini de tabii yapmaya çalışmaktır. Buna beraber bir de kısa bir zikrimiz var kardeşlerimiz. Onu da öğrensinler. Evet, kısaca her gün o zikri yapıyoruz, günür bağını kuruyoruz. Bir de kardeşlerimiz bizi dinler, yolu beraber yürümeye karar veriyorlarsa, verdilerse. Tabi olmuştur. Beraber de yolculuk başlamış demektir. Zaten gerisini kendi üzerinde tadar ve yaşar. Evet. Efendim Almanya'dan Funda içimden geldiği için yazıyorum. Yazdığınız kitapların bir kısmını okudum. Yazdıklarınızla müminlerin yüreğine dokunuyorsunuz. Çok güzel yazıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizinle gerçekten çok tanışmak isterim. Saygılarımla demiş efendim. Allah kardeşimiz razı olsun, Alman'daki kardeşlerimize de selam olsun. Bütün bu kitaplar yaptığımız sohbetlerden derlenmiştir. Onun için o üslupla zaten yazılmış, aynı ile yazılmış. İnşallah müminlere, Müslümanlara faydalı olur. Onlar onu okuduğunda, dinlediğinde, anladığında kim olduğunu anlarlar. Nereden geldiğini, neye geldiğini, ne yapmaları gerektiğini anlarlar. Hem kendilerini tanımaya çalışırken bir de Rablerini tanırlar. Allah'ın onları nasıl sevdiğini, o sevgiden nasıl yarattığını her anda o sevgiyle, o muhabbetle, o rahmetle onlara nasıl muamele ettiğini anlar, bunu tadar. Buna şahit olur, şehadet ederler. Gerçek manada şehadet ederler. Derdimiz budur. Dolayısıyla beraber Rabbimize yürümüş, yakın olmuş oluruz inşallah. Evet. Efendim, Bursa'dan Nurcan Polat Hocam eşimin sayesinde sizi tanıma şerefine nail oldum. Başka hocaları da dinledim ama hiç kimse sizin kadar saf, duru bir şekilde sohbet veremiyor. Allah razı olsun hocam. Eşimle birlikte himmet istiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah kardeşimizden eşinden de razı olsun. Onlara selam olsun. Bu sadece bir dinlemek değildir. Aynı zamanda manevi olarak bir de gönüllerin beraber olması vardır, dinleyince, anlamaya çalışınca, gereğini yapmaya çalışırken bir de gönül beraberliği var. Gönül Allah'ın huzurunda olunca, beraber Allah'ın huzurunda olmuş oluruz. İnşallah beraberliğimiz daim olur. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz, selamun Aleyküm. Benim babaannem çok beddua eden, bedduası kabul olan biri. Bu yüzden herkes ondan çekinir, bedduası tutacak diye genel olarak da tutmuştur bedduası geçmişte. Anneme çok sıkıntılar yaşatmıştır ve bayram günü elini öpmeye gittim ama çok pişman oldum. Bu beni çok etkiledi ama sürekli elini öpmeye gittim, çok pişman oldum. Bu beni çok etkiledi ama sürekli ona yardım etmeye çalışırım. Aynı ev, evdeyiz ama onunla muhatap olamıyoruz. Olduğumuz zaman sürekli beddua ediyor bizlere. Bu durumda ne yapmamız lazım? Nasıl davranmak gerekiyor? Teşekkürler. İyi yayınlar hocam. Allah razı olsun. Eğer beddua ediyor, bir de bedduası tutuyor diyorsa kardeşimiz yanılmıştır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yoktur. Allah hiç kimsenin ne duasıyla ne de bedduasıyla iş yapmaz. Onun bir takdiri vardır. Onun bir imtihana tabi tutması vardır. Onun için bedduadan endişe etmek doğru değildir. Eğer beddua eden beddua ettiği kimse o bedduaya layık değilse Allah katında çok kötü bir duruma düşmüş demektir. Ona layık değilse. Yani ona zulmetmemişse haksızlık etmemişse o da beddua ediyorsa evet, Allah katında çok kötü bir duruma düşer. O düşmüştür de. Buna beraber ama eğer gerçekten haklıysa öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mazlumun bedduasından sakının. Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. O ister mümin olsun ister kafir olsun. Mazlum çünkü. Eğer Beduası tutuyor diyorsa kardeşimiz bu doğru değil, bu yanlıştı bir kere. Böyle bir şey yoktur. Korkmaları da, endişe etmeleri de doğru değildir. Buna beraber söylemek lazım. Ağzını bedduaya değil, duaya alıştırman gerekir. Yani beddua ederken gerçekten öyle olsun istiyor musun? Evet. Endişe etmek doğru değildir. Görüşsün, hizmetini de yapsın. Bırak bedua etsin. Bir şey olmaz. Büyügümüzdür. O da öyle, hadi öyledir, o dua etsin, bize düşen ona dua etmektir. İnşallah dua etmeyi de öğretiriz bu arada. O bedua edince siz dua edin diyoruz. Evet. Efendim Sinem Kartal, Erzurum'dan. Ben, ben 18 yaşındayım. İki yıla yakın hafızlık yaptım, hafızlığımı yarıda bıraktım. Şu an hafızlık yapmıyorum, evdeyim. Ben hafızlığı çok istiyorum ama bıraktığım için bir vebali var mıdır? nasıl devam edebilirim hayatıma? Ezberlerimi tekrar ediyorum ama çok üzülüyorum. Hafızlık yapmayı istiyorum demiş efendim. Evet. Bırakmakta herhangi bir vebal kesinlikle yoktur. Sonra hafızlık Allah'ın emri değildir. Resulünün emri değildir. Allah'ın emri, Resulünün emri, tavsiyesi, yaptığı ve yaptırdığı şey nedir? Kur'an'ı öğrenmek, anlamak Öğrendiğini, anladığını imana dönüştürüp, aklaka dönüştürüp, amele dönüştürmektir. Ezbere bilmek bize bir fayda vermez ve vermeyecek. Bunu böyle bilelim. Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilip amel etmeyen biri bir şey kazanabilir mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Ama biri bir sure öğrense, biraz önce sohbet başlarken Vel Asr suresini sormuştu kardeşimiz. Vel Asr suresini öğrense, anlasa, onunla amel etse, dünyası da, ahireti de cennet olur. Gönlü cennet olur. Ama hepsini ezbere bilmesi ona bir fayda vermez. Evet, bunu böyle anlayalım. Gönlümüzde rahat olsun. O ezberleri tekrar etmek yerine, evet, bir sureyi alalım önümüze. Ayet ayet öğrenmeye, anlamaya, iman etmeye çalışalım. Amel etmeye çalışalım. Bakalım. Ayetlere iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Ne kadar iman etmişiz? Ne kadar bizde ahlaka dönüşmüş, amele dönüşmüş? Ona bakalım. Yani Fatiha'yı mesela biliyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğimizde bakalım biz buna iman etmiş miyiz? Bizde ahlaka, amele dönüşmüş mü? Yani Rabbimize gerçekten hamd ediyor muyuz? Gönlümüz hamd ediyor mu? Allah'ın her muamelesi karşısında Elhamdülillah diyor muyuz? Bütün alemlerden sana hamd olsun Ya Rabbi diyor muyuz? Yoksa sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor isyan mı ediyoruz? İtiraz mı ediyoruz Allah'a? Bakalım. Allah her ne yaparsa yapsın mutlaka güzel yapmıştır. Hamd ona maksustur diyebiliyor muyuz? Ne kadar diyoruz ya da? Evet, ayeti böyle alıp incelemek lazım tefekkür etmek lazım, tedebbür etmek lazım. Akletmeye çalışmak lazım, tefekkür etmeye çalışmak lazım ki anlayabilelim, anladığımız bizde imana dönüşsün, ahlaka, amele dönüşsün. Böyle olmadıkça Kur'an'ı okumuş olmuyoruz. Ezberlemek bir işe yaramaz. Ne buyurmuştu ayet kelime de Tevrat'ın alimleri için. Ona da Tevrat'ı biliyordu, ezbere biliyordu. Alimleriydi. Allah onlara bildikleriyle amel etmedikleri için kitap yüklü merkep dedi. Aynı şey Kur'an için geçerlidir. Yani Kur'an'ı biliyor ama amel etmiyor, anlamamış. Aynı hüküm onun için geçerlidir. Onun için ezberlemek yerine anlayıp, iman edip aklaka, amele dönüştürmemiz gerekir. Kur'an'ın bizde canlanması gerekir. Kitabı yüklenmemek gerekir. Bizde canlanması gerekir. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyenimiz Selamunaleyküm babam aleyküm ve size. Muhammed Fatih abim sizleri çok seviyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin babam. Sizi bize tanıtan teyzemden Allah razı olsun. O kadar güzel o kadar güzel sizi bize anlattı ki, tanıttı ki. Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde o kadar güzel, o kadar nur yüzlü bir babayı tanıdık ki. Allah hepsinden razı olsun. Bütün diğer TV ekibine teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah Allah sizi görmeyi, sizinle konuşmayı bir gün nasip eder inşallah. Tek dileğim, tek arzum budur babam. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür Allah dersin. razı olsun. Hem kardeşimize hem teyzesine, ailesine selam olsun. Bütün mesele böyle, gönlün beraberliğidir. Beraber kul olmaya, avd olmaya çalışmaktır. Beraber Rabbimize yaklaşmaya, yakın olmaya çalışmaktır ki bu sevmekle mümkündür. Rabbimizi sevmekle mümkündür. O'na iman etmekle mümkündür. Rabbim Allah'tır demekle mümkün olur. İnşallah Rabbimiz Allah'tır deriz. O'nu severiz. O'nun için severiz. O'nun sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf eder. Rabbimize koşarız inşallah beraber. Evet. Efendim, mektup şeklinde gönderen bir var. Diyarbakır'dan Rümeysa. Selamun Aleyküm hocam. İman kitabınızda hayat baştan sona imtihandır. Yani kazanma imkanıdır. Bunun için iyi de kötü de, hak da batıl da, karanlık da aydınlık da, iman da küfürle olacak. Çünkü Allah sana irade vermiş, seçme hakkı vermiştir. Yani iki şıkkın olması gerekir ki ikisinden birini tercih edebilirsin demiştiniz. İyi ki iyi kötü, güzel çirkin gibi zıtlıkları anlamakta güçlük çekiyorum. Allah şer olan şeyleri yaratır mı? Bir zat kes bir şer, şerdir. Halkı şer, şer değildir demiş. Bu doğru mudur? Ve bir de imanın olmaması küfürdür. Aydınlığın olmaması karanlıktır. Aslında kötü şeyler yaratılmamıştır. İyi şeylerin olmaması şerdir. Şeklinde bir anlayış var. Bu doğru mudur? İkinci sorusu var. Elbette ki doğrudur. Zaten biz de öyle izah etmişiz. Nur bizatihi varlıktır ve vardır. Yani ışık saçan güneş vardır ama ışık olmayınca karanlık olur. Karanlığın bizzatihi varlığı yoktur. Işık olmadığı için hava kararmıştır, karanlık olmuştur. Şerde de aynen öyledir. Birinde iman olmadı mı küfür olur, nifak olur, şirk olur. Ama iman geldi mi hak gelince batıl, zahil olur, yok olur. Hakın olmadığı yerde batıl olur. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Hak geldi, batıl zahil oldu. Batıl yok oldu. Yok olur. Aynı şekilde güzellik olmayınca çirkinlik olur. İman olmayınca küfür olur. Nur olmayınca karanlık olur. Onun için şerri Allah'a isnat etmek evet, kesinlikle yanlıştır. Allah her neyi yaratıyorsa isimleri tecelli edip yaratıyor. Bunu bilmeyen hiç kimse, hiçbir mümin yoktur. Bu durumda şerrin yaratılması için Allah'ın şerir diye bir isminin olması gerekir. Var mıdır Haşa! Böyle bir şey olur mu? Ama Hayr diye ismi vardır. Rahman diye ismi vardır. Rahim diye ismi vardır. Kerim diye, Vehhab diye ismi vardır. Nur diye ismi vardır. Allah isimleriyle tecelli edip yaratıyor. Allah saf evet, aşktır, muhabbettir, rahmettir, ikramdır, aftır, magfirettir, hayırdır, nurdur. Ama Allah'ın isimleri tecelli etmeyince kulü üzerinde, kulun gönlünde karanlıkta kalıyor, küfürde kalıyor, kötülükte kalıyor. Evet, kardeşimizin son söylediği, evet, bizim söylediğimizdir zaten, doğrudur o. Efendim ikinci sorum demiş, Allah şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içinde yarattı buyurdu. Rabbimiz bunu bize niçin bildiriyor? Dileseydi saniyeler içinde içinde de yaratırdı hiç şüphesiz. Bu altı gün hikmeti nedir? Çok teşekkür ederim. Lafı uzattım. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Rümeysa Hatiboğlu teşekkür etmiş. Estağfurullah. Allah, Allah kardeşimizden sensin. razı olsun. Allah bir şeyi söylediyse mutlaka bir muradi vardır. Eğer Allah altı günde dediyse, evet, gün olarak onu, dünya günü olarak onu anlamak doğru değil. Altı safha demektir. Altı safha. Yedincisi, yedincisi son safhadır. Bu yer içinde, yedi kat yer, yedi kat gök içinde bu böyledir. Sondakini beyan etmeliyse, altı safha dediyse, o son safhada yokluk vardır. Tecellisi vardır. Dolayısıyla ona yarattı demedi. Bir de insana, mümini aslında neyi öğretiyor iman edenlere? Ol desem olurdu. De. Ama ben onu altı safhada böyle safha safha yarattımsa, siz de sabırlı olun. İşi yaparken, safha safha yapacaksınız. Hayati öğrenirken, Allah'a giderken, manevi olarak büyürken bu safa safadır. Birden olsun, bitsin demeyip üretiyor. öğretiyor. Yeryüzündeki halifem olarak senin de işini, hayatını kazanırken bunu safa safa yapman lazım. Özellikle insanı ne için yaratmış? Kendisini abdolsun diye. Bu durumda onun içinde, onun önünde de mutlaka altı safa vardır. Nedir altı safa? Nefsin o altı mertebesi, yedinci mertebe zaten safiyedir. Saf, Allah'ın nuru olmaktır. Karbil mertebesi aynı şekilde yedi tanedir. Yani sen de bu safhaları böyle yapacaksın. Safa safa yapacaksın işi. Yavaş yavaş yapacaksın. Acele etmeyeceksin. Ona, halifesi olarak, ona öğretiyor. Halifem olarak sen de bunu safa safa yap, yapacaksın. Evet. Efendim aynı şekilde Diyarbakır'dan Simanur Hatipoğlu, gül yürekliyim, hayatta tanıdığım en güzel insan, teşekkür ederim her şey için. Tam dünyanın kulu olacakken mahşukum karşıma sizi çıkardı, hamdolsun demeyi öğrettiniz bana. Birim ben hayatımda hiçbir zaman böyle güzel insanlarla tanışmadım, hep iki yüzlü insanlardı. Şimdi bunları dinleyen insanlar, bu, bu insanlar hocaya resmen tapmış diye düşünebilir. Sadece şöyle düşünüyorum. Bir Allah'ın kulu bile bunları yaşamak yaşamadan kabullenemez, inanmaz. Sadece beş dakika gelip dursalar oracıkta, yanızda neyin ne olduğunu anlayacaklar. Sizi gerçekten seviyoruz. Lakin şunu da biliyoruz ki bizim size olan bu sevgimiz sizin üzerinizden asıl gitmesi gerekene gidiyor. Yani aşık olmaya çalıştığımız maşukumuza gidiyor. Hamdolsun bunları bilmek ve yaşamak o kadar güzel ki, Sevgi, aşk o kadar güzel ki 16 yaşında olmama rağmen bu aşk bile az geliyor. Daha fazlasını istiyorum. Sizi fazlasıyla seviyoruz. Teşekkür ederim. Ellerinizden öperim. Bir de sorusu var efendim. Sorum vedalaşırken Allah'a amenet olun diyoruz. Biz zaten onun değil miyiz? Bu söz ne kadar doğrudur. Teşekkür ederim. Gönlümüzdesiniz selametle. Allah razı olsun. Eğer 16 yaşındaki biri bu kadar güzel şeyler söyleyebiliyorsa, bu kadar güzel anlamışsa, mutlaka bunun bir sebebi olmalıdır. Her ne olursa olsun, gurunu kendine davet eden Allah'tır. Bir şekilde öğreten Allah'tır. Mesele gurunu onu kabul edip etmeme meselesidir. Evet, kabul edince böyle olur. Böyle muhabbet halinde olur. Böyle Rabbini sever. Daha doğrusu böyle Rabbinin sevgisine layık hale gelir. Ama bakıyoruz mesela gelmiş 70 yaşına, 80 yaşına imandan haberi yoktur. Aşktan, muhabbetten haberi yoktur. Abdiyetten, kulluktan haberi yoktur. Kardeş olmaktan haberi yoktur. Daha Allah'ın rızasını, sevgisini nereden kazanacağını bilemiyor. Anlamamış. Ne öğretilmişse onu almış. Ama bilelim ki Allah mutlaka ona da bir yerden bir mesaj gönderip, biriyle mesaj gönderip onu kendine davet etmiştir. Ama o davete icabet etmemiş. Başka şeyler tercih etmiştir. Eğer davete icabet etseydi öyle olmazdı zaten. Yazık etmiş kendine. İnsan Allah'ın huzuruna giderken haliyle, gönül haliyle geliyor. Bütün kazandıkları üzerindedir. Kazanabileceği bu alemde tek bir şey vardır. O da imandır. Allah'a olan aşıktır, muhabbettir, sevmektir. İnsan kıymetini, değerini sevgisinden alır. Neyi seviyorsa, kıymeti, değeri de ona göredir. Şerefi de ona göredir. Eğer biri Allah'ı seviyorsa ona paha biçilmiyor. Onu bir tek Allah takdir eder. Rabbini seviyor. Rabbini her şeye tercih ediyor. İman, iman etmiş. Rabbi için seviyor. Evet. İnsanlar vedalaşırken Allah'a emanet ol diyor. Bu doğru bilir? Evet, bu doğrudur. Birbirimizi Allah'a emanet etmemiz gerekir. Peygamberler de öyle yapmışlardır. Hem kendisine iman edenleri Allah'a emanet ederken, aynı şeyi evlatları için, aileleri için söylerler. Allah'a emanet ediyorlar. Neden doğrudur? O zaten Allah'a emanetiz, bu doğru. Ama birbirimizi emanet etmek başka bir şeydir. Bu bizim onlar için olan duamız olmuş olur. Olur ki bir yerde o Rabbini unutur da bizim duamız devreye girer. O Rabbi ile beraber olduğunu hatırlar. Birbirimize duamız olmuş olur. O zaten öyledir. Nedir bir de mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. ham zaten Allah'a mahsustur ama bir de bizim hamd etmemiz vardır. Biz de hamd ediyoruz. Biz hamd etsek de etmesek de zaten hamd ona mahsustur. Hamd etmekle biz onunla, o hamdımızla şerefleniyoruz. Rabbimize yakın olmuş oluyoruz. Hamde layık olana hamd etmiş oluyoruz. Evet, Şerefi, kıymeti biz kazanıyoruz. Aynı şekilde birbirimizi Allah'a emanet etmek de aynen öyledir. O zaten öyledir. Bir de bizim, bir de dua ettiğimiz, Allah'a emanet ettiğimizin bizimle beraber, Allah ile beraber olması söz konusudur ondan. Efendim İstanbul Arnavut Köyü'nden bir izleyenimiz, bir bayan izleyenimiz. Hayırlı geceler. Ben Aleviyim. Alevilerin yaptıkları ibadetlerin hiçbiri gönlümü doldurmuyor. Allah'ı iken televizyon kanalında sizi izleme fırsatı oldu. Sohbetlerinizi dinleme fırsatı buldum. Gönlümce size tabi olmak istiyorum. Cem, evleri, cem evlerinde dedelerimiz bizi Allah'a vasıl edebilir mi? Sizinle bu yolu yürümek istiyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun demiş Allah efendim. Allah razı olsun. Allah'a vasıl olmak için, kendi kendimizi bulmak için, Allah'ın bize nefreti, ruhu bulmak için, O olmak için, Rabbimizi bilmek, bulmak, tanımak için, Rabbimize yürüyüp, Rabbimize vasıl olmak için lazım olan, gerekli olan bir peygamber varisi bir müşid Kamil'dir. Açık ve net söylüyoruz. Allah'tan emir almış bir peygamber varisi ve bir müşid Kamil. Veli de bu işi yapamaz. Aynı zamanda müşid Kamil Veli yetiştirir. Onun için ne cami onu yapabilir, ne caminin imamı yapabilir, ne de cem evinin dedesi onu yapar. Böyle bir şey yok yani. Rabbini isteyen bir peygamber varisi bir müşid ile beraber olur ve yürür. Onun gösterdiği yolda onunla beraber yürür. Onun için söylüyoruz, bizimle beraber yürümek isteyenler bizi dinler, gerekeni yapmaya çalışır, beraber yola çıkmış olur, yolu yürümüş oluruz. Evet, yolculuk başlamıştır demektir. Gerisi kendiliğinden gelir. Allah öğretir. Allah bir şekilde öğretir. O irtibati sağlar. Gönlümüz rahat olmalıdır. Rabbimiz bizi başıboş bırakmaz. Herkese mutlaka kazanma imkanını tanır. Çünkü Allah onu kazansın diye, kul olsun, hazreti insan olsun diye yaratmış ve dünyaya göndermiştir. Hiç onu başıboş bırakır mı? Mesele kulun tercihidir. Kardeşimiz tercih etmiş. İnşallah beraber yürüyeceğiz. Beraber Rabbimize yakın olmak için, dost olmak için, vasıl olmak için beraber yürüyeceğiz inşallah. Evet. Efendim, Hediye ve Hakan Aslan Diyarbakır'dan. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Allah size şifa versin inşallah. Allah bizi hem dünyada hem ahirette bir ve beraber etsin. Sizi her şeyden çok seviyoruz canımızsa kurban olsun. Her anımız size kurban olsun. Allah bu yolda bize sizin bize sizinle yardım etsin. Sizinle olalım ey bizim gönlümüzün sultanı, efendisi. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hastalık da Allah'tan, şifa da ondan. Musibet, bela, dedikodu, iftira da ondan. imtihanat tabi tutuyor. Nimet de ondan. ikram da ondan. Dolayısıyla her ne olursa olsun hamd ediyor. Hamde layık olan odur. En güzelini yapıyor. En güzeli. Ne bir eksik, ne bir fazladır. Evet, hamd ediyoruz. Evet. Efendim, Mustafa Işıklı Diyarbakır'dan Efendim Allah şifa versin, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizi çok seviyoruz efendim, iyi ki varsınız efendim. Efendim benim için en büyük itiminan o dergah kapısından içeri girmemdir demiş efendim. Allah razı olsun. Şimdi böyle söyleyince herkes bizim hasta olduğumuzu zanneder. Evet biraz üşütmüşüz doğrudur hamdolsun bir sorun olmaz, bir sorun yoktur inşallah. Şifayı veren Allah'tır, evet, tabibimiz odur. ...Rabbimizdir. Nasıl dilirse öyle muamele eder. Nasıl yaparsa öyle güzeldir zaten. Allah hepimizi... ...kendisine vasıra olanlardan eyler inşallah. Evet. Efendim Kocaeli'den Zehra, ''Kur'an okuyorum, yanlış okumuyorum, altı yaşından beri okuyorum.'' demiş. Bazı kişiler tecvidli okumadığınızdan dolayı kabul olmuyor diyorlar. Bu ne kadar doğru? Kesinlikle bu yanlıştır. Tecvidli okumak ne Allah'ın emridir ne Resulünün emridir. Allah Kur'an'ı indirmiş ki okuyalım ya da dinleyelim anlayalım diyedir. Rabbimizin bize ne söylediğini anlayalım diyedir. Tecvidli okuyalım diye göndermemiştir. Evet kardeşimiz o konuda Endişe etmesin. Herhangi bir sorun yoktur. Okuyalım. Bir yandan da anlamaya çalışalım. Evet, Anladıklarımızı zaten imana dönüşür. Aklaka amele dönüştürmeye çalışalım inşallah. Evet. Efendim Mehmet Zeki, ben Kur'an'ı okumak istiyorum ama bir türlü okuyamıyorum. Bunun sebebi nedir? Okumak için ne yapmalıyım? Evet. Eğer okuyamıyorsak bu durumda yapmamız gereken şey dinlemektir. Dinlemek. Okumakla dinleme arasında bir farkı yoktur. Hatta dinlemek daha etkilidir. Evet, dinlerken daha bir rahat tefekkür etme, anlama imkanımız olur. Eğer okuyamıyorsak dinleyelim. Dinleyelim, gönlümüz, kalbimiz ısınsın ona. Gönlümüz ona açılsın. Açılır. Rabbimizin ne dediğini anlamaya çalışalım yani. Dinlerken hem Arapçasını hem de mehalini, Türkçesini dinlemeye, anlamaya çalışalım inşallah. Gönlümüz ona ısınsın ve açılsın. Açılınca zaten e, okumayı da severiz. Okuruz inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Sidar Ertuğrul, 14 yaşındayım. Kelimeleri hiç yanlış yapmadan Kur'an'ı hızlıca okumak günah mıdır? Doğru değildir okuma yarışması yapmıyoruz çünkü. Yani böyle hızlı okuyunca fazla sevap, çok sevap kazandığımızı zannetmeyelim, böyle düşünmeyelim. Okuyalım. Allah'ın ayetleri bize nur olsun. Nur. O nur bizim gönlümüze insin. Gönlümüze inmesi için onu anlamış olmamız gerekir. Yani hızlı okuyup bir cüz okuyacağımıza tek bir sayfa anlamaya çalışarak okuyalım. Doğrusu böyledir. Yani Allah sorsa kurun ben sana bunu böyle hızlı hızlı oku diye mi gönderdim? Hayır. Anlıyasın diye. Evet, ne buyurdu? And olsun ki bu Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Bize düşen onu anlamaktır. Anlamak kolaydır. Yoksa okudum sevap kazandım düşüncesi fikri kesinlikle yanlıştır. Okuyunca sevap kazanıyor mu? Elbette ki kazanıyor. Ama sevap kazanmaya, kazanmamız için gönderilmemiş. Anlayıp, iman edip, aklaka dönüştürüp, amele dönüştürmemiz için göndermiş Allah. Canlı Kur'an olalım diye göndermiş onu. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyenimiz. Selamun aleyküm. Babam bir sorum olacak benim içimde sürekli bir korku var korkum eşim ve annem ya ölürler ise ben ne yaparım eşim bir araba binince ya da bir yere gidince birileri arayacaklar eşinize bir şeyler olmuş diye hep korku var içimde eşime izin vermiyorum arabalara binmesine o kadar çok istiyorum ki bu korku içimden çıkartayım bazen diyorum Allah bu canı vermiş alır da ama yine de bu korku içimden bir türlü çıkmıyor ne yapabilirim babam bu korkuyu içimden çıkartabileyim. Birkaç aydır bu soruyu soracaktım, çekindim. Kısmet bugüne oldu, bugüne kısmet oldu. Babam ellerinizden öperim. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Kardeşimiz derdini güzel izah etmiş. Elindeki bir şey değildir bu. Evet, Bu korkuyu yaşaması bilerek, tasarlayarak yaptığı bir şey değildir. Ama mutlaka bir yerde o korkuyu yaşamış yalnız. Bir endişe, bir korku yaşamış. Beyindeki bir bölüm orada açık kalmış yani tabiri caizse. Elinde değil. Kurtulmaya çalışsa da kurtulamıyor. Söylediği gibi zaten canı veren Allah'tır, alacak olan O'dur. azında herkesin takdirinde Allah neyi takdir etmişse o zaman zaten ölür. Ama bu korku, endişe de insanın elindeki bir şey değildir. Olmuş bir kere. Orada bir kere bir açık kapı kalmış yani. Orayı kapatması gerekir. Kapatmak gerçekten çok zordur yalnız. Zor derken zor değil, uzun zaman alır. Her o düşünce, o fikir geldiğinde kardeşimizin yapması gereken, gerektiği şey hasbunallahu ve nimel vekil demesi lazım. Allah benim vekilimdir. O ne güzel vekildir. Vekil olarak Allah yeter. Bu zikri böyle yapsın ve onu hemen atlatsın yalnız. Her böyle sıkıntı olduğunda, böyle fikir, böyle düşünce geldiğinde hasbunallahu ne'mel vekil desin. O geçer inşallah. Yavaş yavaş o biter. Ama her o endişeyi, korkuyu yaşadığında öyle yapsın. Bir de mesela Eşimin arabaya binmesini istemiyorum ya da izin vermiyorum diye söylüyor. Bu doğru değil. Tam tersini yapması gerekir. Korkunun üzerine gitmesi gerekir. Üzerine gitmesi lazım ki onu ortadan kaldırmış olsun. Yoksa ondan korkmuştur. İzin vermedikçe korkusu daha da artar. Evet, izin vermesi gerekir. Böyle bir teşebbüste bulunmaması gerekir. Allah'a havale edip, Allah'a emanet edip vekil olarak Rabbimiz bize yeterdir. O ne güzel vekil deyip işi ona bırakıp teslim etmesi gerekir. Kardeşimize selam olsun. Efendim Hatice Özcan Balıkesir'den selam Aleyküm hocam. Benim bir torunum var. Psikolojik rahatsızdır. Kötü alışkanlıkları var. Biri bayan dedi ki Maide suresi 90, 91 ve 92. ayetleri oku düzelir diye bu şekilde yaparsam şirke girer miyim? Teşekkür etmiş efendim. Allah razı olsun. Bu ayetleri okusa bile Allah orada içkiyi, kumarı men ediyor, yasak ediyor. Bu ona bir fayda vermez. Kulun kendisinin tercih etmesi gerekir. Kendisinin. Yani biri Ya Rabbi ben tövbe ediyorum. Sana dönüyorum. Ama gücüm bana yetmiyor. Nefsime yetmiyor. Yanlış şeyler yapıyorum. Bana yardım et. Dediyse biri bunun için de tavrını koydu, çabasını gayretini sarf ettiyse bu kul için dua geçerlidir. Ona dua etmek lazım. Ama o böyle yapmadıkça bütün duası kabul olanlar onun için dua etse de onun duası kabul, onların duası kabul olmaz. Önce onun kendine dua etmesi gerekir. Yosa böyle şu ayeti okuyup okusak düzelir demek doğru değildir. Böyle bir şey olmaz. Kabul olmayacak duadan Allah'a sığınmak lazım. Evet, söyledim. Biri kendisi için hidayeti kabul etmedikçe hiç kimse ona hidayet veremez. Babası peygamber de olsa, oğlu da peygamber olsa, eşi de peygamber olsa, bak hidayete ermiyor. Kaldı ki, evet, bir yanlıştan, bir günahtan arı koymak hiç olmaz. Hiç mümkün değildir yapılması gereken şey ona anlatmaktır. Ona nasihat etmektir. Nasihat ettirmektir ya da. Evet. Olur ki bir kelime gönlüne iner. Onunla kendine gelir. Rabbine döner, Tevbe eder. Allah da hidayeti verir, şifayı verir. Evet. İnşallah öyle yapar kardeşlerimiz. Okusa bir şey olur mu? Elbette ki bir şey olmaz. Bir zararı olmaz. Ama ondan beklemek de, bir şey beklemek de doğru değildir. Evet. Iğdır'dan Zümre'te selamünaleyküm aleyküm hocam. Aleyküm selam. Geçin bu soruya da cevap olmuş gibi oldu ya efendim. Minetsiz bir ses. Oğlum rahatsız. Dua eder misiniz hocam? alarızası için. Demiş efendim. Tabii Allah şifa verir inşallah. Allah ümmetin bütün hastalarına, müminlerin, müslümanların bütün hastalarına şifa verir. Hem zahiri şifa hem manevi şifa, gönüllerine şifa verir. gönüle şifa Kur'an'dır, öyle buyurdu. Bu Kur'an gönüllere şifadır dedi. Evet, inşallah Allah vahyini, Kur'an'ı bütün gönüllere şifa eder. Zahiri olarak da bütün hastalara, hastalarımıza, evet, hepimize inşallah Allah şifa verir. Efendim Van'dan bir izleyicimiz, eşimin kötü alışkanlıkları var, bir de kahve işletiyor, günah olduğunu söylüyorum, oruç tutmuyor, evlendiğimden beri söylüyorum, artık bir şey demiyorum, acaba susmam onun için hayırlı mı, yoksa sürekli söylemem mi gerekiyor? Evet, eğer buca zaman kardeşimiz söylediyse, bir işe yaramadıysa, bence bu kadar yeterlidir. Sadece eşinin bunu bilmesi yeterlidir. Konuşmaya devam ederse sorun olur, sıkıntı olur. Aralarında sorun sıkıntı olur. Bununla beraber daha bir farklı davranması daha doğrudur. Sadece eşi zaten bunu anlamıştır. Eşinin ne istediğini, nasıl olması istediğini anlamıştır. Bu yeterlidir. Evet, Yapmamız gereken şey, Eşimize karşı sevgimizi, saygımızı, yakınlığımızı göstermektir. Buna beraber sık değil. Arada bir de keşke şunu yapmasaydık, şunu şöyle yapsaydık demek yeterlidir. Ama en güzel bir diliyle, lisaniyle Sıkıntı vermeyecek şekilde. O da bizim onu öyle istediğimizi anlasın diye. Evet göreceğiz asıl. O zaman etkili olmuş. Söyle olur ki söylediği o sözler inşallah hayır olur. Evet. Efendim, sen zorsa bir mesözlerebilir. Efendim, Malatya'dan Seher Genç Aşka düşür beni ey dost. vallahi şikayet eylemem. Al kör bıçağın kes beni ey dost. vallahi lalim ses eylemem. Varsa çile talibin talibim ben. Vallahi yan çizip of eylemem. Götür beni sultanıma. Vallahi icabımdan zor eylemem. Ben yanarım aşkın ile. Savrulurum yelden yele. Bir gelsen de görsem diye billah uykuyu istemem. Sen bir güzelsin. Ey dost hükmün elinde. Seni severim. Seni özlerim. Seni beklerim. Kabahat midir söyle. Canımın Canımsın ey dost, hem de can içinde, candan da öte. Yol bilmezim ey dost, himmet eyle, yolda eyle, yoldan etme. Bükük bir boynun sahibiyim efendim, nazarına muhatap. Seni seviyorum efendim, seni seviyorum efendim, seni seviyorum efendim. Vallah bildiğim bu iki hece. Canımın canı güzel efendim, seherin derdi gülü efendim. İçimin sızısı, narı efendim, derde, derman, gönle, şifa, huzur efendim. Rabbim, zatına layık eylesin. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık ümmet eylesin. Pirim Muhammed Hüseyin'e layık evlat eylesin. Beni ve cümle kardeşlerimi amin amin amin. Canım babam ellerinizden hasret ve muhabbetle öperim. Sizi çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Seher kardeşimize selam olsun. Zaten en güzel duayı da yapmış oldu. İlk bölümün son sözü de ona ait olmuş olsun. Evet. Benim çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.